Peygamberimizi seversen sallallahu aleyhi ve sellem, imanın kemale girer. Onu sevmeyince yollamazsın. En kestirme yol Resulü Ekrem'in muhabbetiyle Allah'a mutlat. Ondan başka yol yok. Çok yollar. var. Et-Turuk-u İllallâhi mahlukatın -il enfas nefesinin her sayısıyla Allah'a giden yol var. Bütün yollar kesilmiş ancak bir kapı var. bab Muhammediyet orada gidiyor. En kısa kestirme yol. Hazreti Resulü Ekrem'i şefi getirdin mi Allah kabul eder her şeyi. Adem bile öyle yapmış Adem Ali. 300 sene ağlamış da, babamız, bir babamız, 300 sene. Rabbena azamın ne yapmasına, ne ilim takviden, ne avatar hamlenenek bilenlemeyir. Hazirin, 300 sene. Sonra 3 sene, sonra kalbine şu ilham gelmiş. Ya Rabbi Habib'in Ahmet Resulü Muhammed hamil olduğum nuru Muhammed hürmetine ben afet demiş. Af olmuş. Hatta Allah sorumuş Ya Adem, hamil olduğun nurun İnimdeki faziletini nereden bildiğin demiş. Bana ruh verdin mi kırdı ya? Bir nereye baktımsa senin isminle onun ismini bir gördüm demiş. Hep beraber yazmış. Anladım ki bu kâiyat onu hürmetine hak oldu. Levlacı <gülüyor> <gülüyor> Hadi sakın bazıları mevzu diyorlar ama el fazı belki manası değildir. bunu ehne söyledik.